Pazarlar, değerli izleyenler insan insana programı bir sohbet programı. Polat Doğru ile birlikte konuşuyoruz ve bazı kavramlar üzerinde birlikte bir sohbet oluşturuyoruz. Amacımız sizin zenginliğiniz. Ne zenginliği? Akıl zenginliği, ruh zenginliği yaşama bakarken daha güçlü olarak bakabilin istiyoruz. Polat'cığım bugünkü konumuz sen söyle. Hocam bugün kişisel bütünlük konusundan bahsedeceğiz. Yani daha evvel konuştuğumuz günlerde biraz dokunduk geçtik falan ama artık ele alalım diye konuştuğumuz bir konuydu. Ee, sizin sık sık değindiğiniz, üstüne konuştuğunuz konulardan bir tanesi programda da ele alalım istiyorum ben. Ve ilk aklıma gelen de şu oluyor. Yani kişisel bütünlük diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Siz ne demek istiyorsunuz bu kişisel bütünlük derken? Onu bir bize açar mısınız? Evet. Şimdi bu kavramın kişisel bütünlük olarak Türkiye'ye gelmesine ve yerleşmesinde ben ön ayak oldum, evet. öncü oldum. Esas ben Amerika'da bir öğretim üyesi olarak çalışırken kültürde yaşayan bir kavram var. Hı hı. Integrity, personal integrity kavramı olarak hı hı. ve bunun karşılığında bizim ülkemizde daha ziyade ...çağrıştıran kavramlar kuruluyoruz. Evet. Özü sözü doğru, dürüst, içi bir, dışı bir insan olma yüzünde. Fakat bir teknik terim olarak kişisel bütünlüğü daha bir derli toplu gördüğümden dolayı sundum. Bu kişisel bütünlük kişinin, ki bugün ele alacağız birçok yönlerden... ...kişinin bir bütün olmasıyla ilgili. <gülüyor> yani Hemen... Hocam olmaması durumu var mı ki? Yani... Şimdi ben e, herhangi birinin bütün olmaması ihtimali söz konusu mudur? Yani aklı, kendisi, vücudu hepsi bir yerde bir arada. Bunun bütün olmaması durumu çok böyle e, anlamlıymış gibi gelmiyor ilk anda. Evet. Şimdi insanoğluna baktığımız zaman ne görüyoruz? Hı hı. Ee, bir biyolojik e, varlık olarak baktığımızda Kişisel bütünlük nedir acaba orada hakikaten eli kolu tırnağı burnu falan öyle ama nöro fizyolojik olarak baktığınız zaman bakıyorsun aynı biyolojik bütün değil yalan makineleri onun için yapılmış hmm. yani e, gözü bir şey söylerken nefesi başka bir şey söylerken e, kan basıncı başka bir şey söylerken dili başka bir şey söyleyebiliyor ve yalan makinesi bundan dolayı yakalıyor. Demek ki bizim gördüğümüz, gözle gördüğümüz bütün insan Aha. esas itibariyle bütün insan olamayabiliyor. Beyin dalgalarıyla bunu yakalayabiliyorsun. Ayrıca gözü bir şey söylüyordu, dili başka bir şey söylüyordu diyebileceğin durumlar Aha. da oluyor insanlarda. Bir diğeri insan psikolojik bir yaratık aynı zamanda. Yani aynı zamanda sosyal bir yaratık ayıp olmasın diye sesimi çıkarmadım ama içimde <gülüyor> müthiş bir isyan vardı demek çok doğal insani bir şey. Aha. Ayıp olmasın diye ama keşke söyleseydim 35 yıl geçti hala içimde ve onu söyleseydim de bu acıyı çekmeseydim dediğin durumlar olabiliyor. Demek ki insanın sosyal psikolojik ve biyolojik bütünlüğünden de bahsedebiliriz. Bu da kişisel hı hı. bütünlüğün bir tarafı ve tahmin ediyorum insan hayatında çok Önemli mutluluk bakımından bir şey ki romanlarda, şiirlerde, filmlerde sürekli böyle insanın bütünlüğünü arayan bir yaratık olduğunu görüyoruz. Ya derdi olanın bir şekilde bu kişisel bütünlükle ilgili sorunu vardır diyebilir miyiz hocam? Yani kendiyle bir derdi olan insanın böyle bir sıkıntısı vardır demek kolay olur mu? Yani mesela nereden anlarız birinin kişisel bütünlüğünü olup olmadığını? Siz ben anlar şey, mısınız yani bakınca böyle aa işte bunun var bunun yok bunun orta derece falan filan diyebiliyor musunuz? Anlarım Polat anlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, konuşurken böyle <gülüyor> işte nasıl oğlum yaşıyoruz Allah'a şükür sağlığımız yerinde. Ne diyelim iyi olsun da iyi diyelim de iyi olsun. Ne yapalım işte elimizden geleni yapıyoruz gibi konuşanları gördüğün zaman dersin ki canım. Hayatta ama yaşamıyor dersin yani öyle bir durumu hissedersin. Bazen gözlere bakarsın bir bulut var, bir hüzün var. Ve belirli konulara girdiği zaman canlanır gözleri böyle bir enerji oluşur. Söylemeye çalışır, anlatmaya çalışır. Aha orada kişi bütünlüğünü buldu, enerjisine dokundu. Bazı yerler var, sen konuşurken der ki başka konuya geçer. Yaralıdır. Konuşmanı istemez. Bahane bulur. Eller kollar işte telefonla uğraşmaya başlar bilmem ne yapar şudur budur. Kişisel bütünlüğüyle bitmemiş bir iş. Bir yaralı noktasına dokunmuşumdur. Yani o bakımdan kişisel bütünlük hayatımızın her anında var. Mesela şimdi şu anda. Ben kişisel bütünlük için demeyeyim. Anlayabiliyor musunuz değerli izleyenler? Eğer... ...bu bilgilermiş gibiyse... ...ben içime sindirmemişsem... ...sadece oradan buradan... ...yamalı bohça gibi toplanmışsam, ...efendim... ...şimdi kişisel bütünlük son derece önemli bir şey... ...yani aslında <gülüyor> kişisel bütünlükle ilgili... ...citler olursa bir şeyler yazılmıştır falan diye... ...konuşmaya başlarım... ...ama siz de ekranda hissederseniz, ...sen de benim karşımda hissedersin ki... Olmuyor değil mi? İçimde yok... ...içimde yok... ...o nedenle... ...birisini dikkatle dinliyorsan... ...ve senin... İçinden bir tarafa dokunuyorsa, bir yazarı okuduğun zaman evet ya diyebiliyorsan kişisel bütünlüğü var. O bakımdan Palacığım çocuklara baktığın zaman bunun hiçbir derdi yok. Aha. Numara bilmiyor çünkü. Her şeyle tam anlamıyla bir bütünlük içerisinde. Ondan dolayı asıl suratlı bile bir sürü baktıktan sonra böyle <gülüyor> gülümser böyle bir tarafı var. Peki hocam insan niye yapıyor bunu? Yani şimdi sizin söylediğinizden ben şöyle bir sonuç çıkartıyorum. Ee, kişisel bütünlük konusunun hakkını vermemiş kişinin yaşamında mutlu olması pek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Ama bir diğer taraftan da e, yapıyor. Yani şimdi sizin tanımladığınızdan bakıldığında e, besbelli ki bu konu bir konu. Konu olduğu için bir biçimde kültürde yerini almış ifadeleri var. Ne diyor mesela özü sözü bir olmak diyor. Buradan çıkış şu ki özü sözü bir olmayan insanlar var demek ki. Yani birini böyle tanımlıyorsak birileri de öyle değil demek. İşte hocanın dediğini yap yaptığını yapma diyor. Yani sizi tezih ederim ama. <gülüyor> Tam da gözüme bakarak söylüyorsun yani bunu. Evet. <gülüyor> Şimdi böyle söylediği zaman kültür demek ki bu konuyla ilgili bir şey var. Bu kültür onu o sağlık içerisinde o kadar rahatlıkla yaşamıyor demektir. Neden böyle bir şey oluyor? Ben şunu görüyorum esas itibariyle çocuk doğuştan kişisel bütünlüğünü yaşamak üzere doğuyor. Hı hı. Programı orada. Kendi seçimlerini yaparken bütünlük üzerinde kalmak üzere evet. doğuyor. Yani e, doydum anne diyor. İçinden gelen duyguyu söylüyor. Annesi hayır doymadın. Doyulmaz. İki kaşık bir şey edin. İki kaşık doydur mu? Doyulmaz. Dendiği andan itibaren çocuk bir mücadele verir ama doydum anne diyor. Evet. Şimdi burada çocuğun içinde yetiştiği ortam kişisel bütünlükle ilgili akıllıysa hı hı. veya cahilse o çocuk farklı bir senaryoya doğru gidecektir. Şimdi akıllıysa doydun mu tatlım? İyi. O zaman ona göre tavır alır. Hayır doyulmaz dediği zaman... Çocuk şunu fark etmeye başlar. Ulan benim kendim olabilmem için başkalarının uyumunu sağlamam lazım hı hı. ve her zaman olmayacak. Bu bir lüks. Polat biliyor musun ben 28 yaşındaydım. Bir grupta bir adama öfkelendiğimi hissettim. Niye biliyor musun? olduğu gibi konuşuyordu. Sağa sola bakıp şimdi söyleyeceğimi kabul eder misiniz etmez misiniz acaba ben söylersem kırılır mısınız falan diye bile bir şey yoktu. Adam çok doğal olarak düşündüğünü söylüyordu. İçinde bir öfke beliriyordu. 28 yaşındaydım. 28 yaşındaydım. İlk defa bu öfkenin kaynağını araştırdım. Ve ne buldum biliyor musun? Ben 10 yaşında annem öldüğü zaman Üç gün ben acaba yani inanamadım annemin öldüğünü geri gelecekmiş gibiydi ve dördüncü gün şunu fark ettim ki benim annem gelmeyecek gitti peki o zaman Allah'ıma dua etmem Allah'ım, Allah'm babamı öldürme babam sağ kalsın şeklinde ikinci gün üçüncü gün Herhangi bir şeyden dolayı bilmiyorum. Babam bağırdı öyle şey mi olur bilmem ne mi falan. Ve birdenbire fark ettim ki benim kimsem yok. Ve şu kararı vermişim. Başkalarının beklediğini yaparsın yaşayabilmek için. Senin derdin, senin düşüncen kimsenin umurunda değil. Öyle bir karar vermişim ki. Ve ben sürekli insanları memnun etmek üzere bu kalemim gibi... Renk değiştiren, benden bunu bekliyorlar, bunu yapmam lazım. Yaşamam için bu lazım diyen birisi olmuşum. Ve kendisini ifade eden sesiyle, bakışıyla, tavrıyla olan insanlara da içinde bir hınç belirmiş. Öfkelenmişim, o öfkeyi hissettim Polat. Ama bu acı bir şey. Sonradan dedim ki Tanrım çok şükür bu öfkenin kaynağını buldum. Ve çok şükür ben şimdi bu bilinç içerisinde yeni bir yolculuğa başlayabileceğim. Ve neden kişisel bütünlük önemli? Ana babalara konuşurken, öğretmenlere konuşurken, yöneticilere konuşurken o nedenle konuşuyorum. Acaba çevrenizde insanların kendileri olarak var olabilmesine izin veriyor musunuz? Bu Çünkü, çok önemli değil mi hocam? Çok. Önemli. Peki hocam bir şey sormak istiyorum. Yani şimdi ben önce anladığımı anlatayım. Kişi öyle ya da böyle bir yalanı yaşayabilir kişisel bütünlüğü yoksa diye anlıyorum ben. Gönlünden geçen o değildir. Belki kafasından geçen o değildir ama o hayatı öyle yaşar. Peki o zaman ne oluyor? Yani hakikaten bir süre sonra bu yalana inanmaya mı başlıyor? Yoksa inanmadan öyle idare etmeye mi başlıyor? Ne oluyor? Benim gördüğüm kadarıyla yani 50 53 yıllık psikoloji... ...bilgilerinin tümüyle şöyle baktığım hı hı. zaman... ...bunun cevabını tam biliyor değilim. Ama tahmin ediyorum... ...sıradan bir insandan daha çok... ...kanaatim önemlidir evet. diye düşünüyorum. Bizim içimizde... ...bizim kişisel bütünlüğümüzü takip eden... ...bir muhasebeci var. Hı. Ve bu muhasebeci... ...sürekli... ...bilgi veriyor. Şimdi... Iı, Kişisel bütünlük bakımından tam nota aldığın zaman gözlerim pırıl pırıl oluyor. Merhaba yaşam Diyosu, merhaba Kuş. Evet, kişisel bütünlüğümüzün anlamı ne hayatımızda? Onu süreçliyoruz. Polat'cığım. Hocam biz bu işin felsefesini konuşmayı çok seviyoruz. Biraz daha böyle gidersek daha da derin bir yere gitmiş olacağız. Ben biraz somutlama yapalım istiyorum. Şimdi... Evet bir çocuğun kişisel bütünlüğüyle ilgili bir sorunu yok. Doğduğu zaman e, o bütünlükle geliyor. Ne hissediyorsa ne yaşıyorsa bir kere şey gibi ağlayan çocuk yok. Yani ağlamak istemiyorum da ağlayan bir çocuk yok. Bir çocuk ağlıyorsa yani özellikle küçük yaşlar için konuşuyorum mutlaka bir sebebi var. Bir çocuk kendini kötü hissediyorsa mutlaka bir sebebi var. Bir çocuk uysuzluk yapıyorsa mutlaka bir sebebi var. Keyfi yerindeyse mutlaka onun da bir sebebi var. Doğal Orada hiçbir sıkıntımız yok. Fakat ana babanın kişisel bütünlüğünün olmaması durumu nasıl etkiliyor ben onu merak ediyorum. Mesela kişisel bütünlüğü olmayan ana baba kimdir hocam? Nereden anlayacağım ben onu? Ben bir ana baba olarak benim kişisel bütünlüğüm var mıdır yok mudur nereden bileceğim onu? Yani e, Örnek vereyim mi? Verin hocam tabii. Vereyim örnek? Sağlık çok önemli. Hı. Sağlık gibisi yok. Bizim en büyük hazinemiz sağlık. Dedikten sonra ulaşırım sigara paketini alırım. Ağzıma <gülüyor> caat diye sigara yakarım. Çocuk der ki ama baba ne ne? <gülüyor> ne? Sağlık diyor zaman. Sus. Sen akıl alıcık diyeyim değil mi? Boyuyla şuna alıcık. Sus. <gülüyor> Atarım şimdi seni. <gülüyor> Bu sağlıkla ilgili bir değer. Çocuk Aklını kullanmaya çalışır. Baba sen anneme kızdın, şöyle şöyle dedin, böyle böyle dedin Aha. ama şimdi aynısını sen yapıyorsun der. Ulan şimdi sana bir tane çıkarım. Aman tarafında mısın sen? Şunaya bak lan. Bu çocukları kurmuş, kurmuş, kurmuş. Halbuki çocuk aklıyla gereğini yapıyor, değil mi bütünlüğünü aramaya çalışır. Tabii canım. Bir şey duyuyor Arapça, İngilizce şudur budur. Baba bu ne diyor diyor. İşte önemli bir şey diyor. Anlamıyorum ama önemli bir şey diyor. Şimdi çocuk aklını yine şeyde kullanamıyor. Yavaş yavaş hepsinden vazgeçmek zorunda kalıyor biliyor musun? Ve bakıyor hakikaten. Aa, olan benim önem verdiğim Aha. şeyler konuşulmuyor. Evet. Sorduğum zaman kızılıyor. Ben şunu farkına vardım bilim çevrelerinde. Aynı kadar çocuksular. O zaman hoşuma gitti ki çocuksu çocuksu soru soruyor adam. Gerçek o, aynı bilim gece. çevresinden bahsediyoruz herhalde. Yani o böyle kalıpların olduğu işte bilmem ne pozisyonların korunmaya çalıştığı bir bilim dünyasından bahsetmiyorsunuz anladığım Hayır. kadarıyla. Araştırma yapan, araştırmalara yayınlanan, araştırmalara okunan. Ve gözleri cıvıl cıvıl olan insanlardan bahsediyorum Hı. onların arasında bulunabildim ve bakıyorum ne kadar çocuksular ve, ve ne kadar çocuksu sorular sorabiliyorlar. Merak duygusu çocuğa özel hocam evet. yani çocuğu tanımlayacak en temel özelliklerden bir tanesi merak duygusu siz ona hep söylüyorsunuz. Yani. Polat bir şey söyleyeyim şimdi bu karazi için de söylüyorum bunu bir toplum çocuğun masumiyetini koruyamıyorsa hiçbir zaman bilim adamı çıkaramazsın. Şimdi bunu da partiz içinde söylemiş olayım. Tamam. Ondan dolayı neden çocuğun masumiyeti önemli dersek bizim haznemiz o. Çok önemli. Çok önemli. Şimdi o bakımdan kişisel bütünlüğün gelişmesine izin veren aile ortamları kişisel bütünlüğün yaşamasına izin veren okul ortamları kişisel bütünlüğün yaşamasına sürdürülmesine izin veren iş ortamları kişisel bütünlüğe saygılı Toplumsal, yasal yapılardan bahsetmek mümkün. İşte demokrasinin gücü bence farklı kişisel bütünlük içerisinde olanların her birisinin farklılığını koruyabilecek özgürlüğe sahip olarak yaşayabilmesi meselesi oluyor. Yine biraz felsefeye kaçtım ama <gülüyor> ana bumaya getirecek olursak eğer... Kesinlikle anne baba çocuğunun kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmesine izin veren veya vermeyen ortamlar yaratır. Şimdi tabii tabii da... Bu demek değildir ki çocuk her istediğini Heh. her an için her zaman yapacak anlamına gelmez. Yanlış anlaşılsın istemiyorum o yüzden bunu söylediğinize çok sevindim. Çünkü sanki çocuğun kişisel bütünlüğüne imkan tanımak çocuğun kendisi olmasına imkan tanımak onun dışındaki bütün kuralları kaldırıp çöpe atmak bizim biz oluşumuzu yok saymak gibi anlaşılabilir ben e, orada bir tehlike görüyorum yani o zaman arsızlaştırmak evet. da mümkün çocuğu bencilleştirmek e, sadece sen varsın biz yokuz mesajını da vermiyor olmak lazım orada ama sizin bu bütün söylediklerinizden ben şöyle bir şeye de geliyorum ya benim hayatımın tek derdi inandığım tek şey kendi menfaatimi korumak Sürekli çıkarlarımı takip etmek ve onları en üst düzeyde tutmaksa böyle bir amaç edinmişsem kendime o zaman yalan söylemek bir başkasını kazıklamak ne bileyim üç kağıt çevirmek falan da kişisel bütünlük çerçevesinde kabul edilebilir oluyormuş gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum burada hocam? Formel olarak doğru düşünüyorsun. Yani özüm sözüm bir ben üçkağıtçının tekiyim üçkağıt yapıyorum yani o zaman benim kişisel bütünlüğüm var anlamına gelir bu. Şimdi hani derler ya yasanın ruhu ve yasanın bir de e, şeyi var, e, formal tarafı var Aha. böyle. Şimdi gerçekten kişisel bütünlük bakımından bir yalancı, tutarlı bir şekilde, niyeti yalan söylemek, evet. e, bir çıkar sağlamak, Aynen. ona göre bilgi edilmiş, ona göre beceri edilmiş, ona göre bilmem ne yapıyor. Ve bununla tutarlı olarak yapıyorsa kişisel bütünlük içerisinde baktığında... Aa, tutarlı. Bu adam kişisel bütünlükten yoksun diyemezsin, <gülüyor> diyemezsin, o bakından benim işte savaşçı kitabında bunun tartışmasını yapıyorum, kişisel bütünlüğün üç temel özelliğine giriyorum orada. Aha. Çünkü patavatsız birisi de çok kişisel bütünlüğe Evet, özü sözü bir. Diyor. Aklından Öncelikle. geçini söylüyor. Kimse hiç. umurunda değil adamın. Olduğu gibi söylüyor böyle. Kaldır söylüyor. Bana ne diyor? Ben doğrusunu söylerim. Bu kadar diyor. Acınmışlar, <gülüyor> gücülmüşler, şu olmuşlar, bu olmuş. Hiç aldırdığı yok. Şimdi o bakımdan kişisel bütünlük konusunu tartışırken biz kişinin sadece e, kendi e, niyetiyle tutarlı olmasını değil, aynı zamanda Yaşattığı değerlere tutanmasının değil ikinci, üçüncü olarak da nasıl bir gelecek yarattığından da sorumluluk alan birisi olmasına hmm. özen gösteriyoruz. Şimdi çocuk diyelim ki büyürken ondan sonra benim olacak kimse almayacak diyor. Evet. Ben oturup konuşurum o zaman. Şimdi diyorum bu benim olacak kimse almayacak diyorsun. Orada kardeşim var, orada şu var, orada bu var. Herkes benim olacak kimse almayacak diyor. Yarın nasıl bir aile olacağız? Öbür gün nasıl bir aile olacağız? Yani bazıları aç kalırken sen bu benim olacak kimse almayacak diyecek misin? Aa, o zaman düşürmeye başlayacak. Yaptığı seçimlerin bir sonucu var. Tabii. Bu yaptığı seçimlerin sonucunda eğer çocuk derse ki bana ne onlar aç kalırsa kalsınlar. İşte orada yüce yaratan devreye girmiş. Böyle bir çocuk doğmuyor. Bu çocuk eğer 3 yaşına kadar sevgiyle, ihtimamla, Hakikaten kendisi olarak izin verilmişse canım acı duyuyor. Empati kendiliğinden verilmiş. Aç mı kalacak diyor. Evet. Yani ben şimdi bunu yaparsam o aç mı? Evet. Aa, bir sorumluluk duygusu başlıyor. Aynen. Geçmeye başlıyor. Ve ben meraklı olduklarını da düşünüyorum hocam. Sorumluluk almaya meraklı olduklarını düşünüyorum. Bu tip... ...biz olmaktan kaynaklanan, yaşama paylaşma duygusu yaratabilen, o coşkuyu verecek durumlarda sorumluluk aldıklarını görüyorum ben çocukla. Poyraz ötkesinden biliyorsun. Diğer çocuklar için de evet. görüyorum hocam. Yani eğer ortam onlara bu imkanı sağlıyorsa, ortam çocukların sorumluluk almasına, birlikte yapılan bir şeyin bir parçası olmasına fırsat tanıyorsa... Ee, ...çocuklar o sorumluluğu alıyorlar ve bundan büyük keyif duyuyorlar. Özel bir şey yapmanıza gerek yok. Ben neden, ne neden, neden biliyor musun keyif alıyor? Hem biyolojik hem psikolojik olarak sorumluluk aldığın zaman var olabiliyorsun. Aynen ve orada şeyi düşünüyorum. Sadece bizimle bir bütün olmuyor. Kendi içinde de bir bütün oluyor o zaman çocuk. İçinde bir şey bunu yap diyor. Yani bu, bu o kadar özel bir şey ki ben... Birçok insanın bu sesi kapatmadığı sürece hayatını çok sağlıklı yaşayabileceğini düşünüyorum. Bizim içimizde bize ne yapıp ne yapmamamız gerektiğini söyleyen bir şey var. Adına vicdan dersiniz, ahlak dersiniz, o dersiniz, bu dersiniz, ne derseniz deyin. Orada bir şey var. Ve o gözlemleyen bilinç dersiniz ama bir şey bir var. Bir şey var. O evet. diyor ki yapma. Ya da o bir şey diyor ki git ucundan tut. Git şunu takip et. Git bilmem ne yap. Ve sen onu duymaya başlarsan ki çocukların onu duyarak geldiklerini düşünüyorum ben yani o, o duyguyla geldiğini düşünüyorum. O zaman o iş çok sağlıklı gidiyor. Bakıyorum mesela iş yapan insanlara, başkalarıyla birlikte ilişki yürüten insanlara, yöneticilere. Bunları bazıları ya hiçbir eğitim almamış adam. Yani benim okuduğum yönetici kitaplarının hiçbirini okumamış bilmem ne yapmış fakat nefis bir yönetici. Evet. Nefis bir yönetici ekibine bakıyorsun herkes ondan memnun bilmem ne falan yani bunların böyle çok üst düzey falan yöneticide olması gerekmiyor mesela bir iş yerinin 20 tane arabası var 20 tane şoförden birini de şoförlerin temsilcisi seçmişler ve bu adam öyle bir yöneticilik yapıyor ki orada o içgüdüsel olarak o sesi dinleyerek. Aa diyorsun ya bu, bu ekipten bir tane terslik çıkmıyor. Bu ekipten bir tane sesini yükselten, bir tane gerilen, bir tane mutsuz olan adam çıkmıyor. Peki bu adam ne yapıyor diyorsunuz? O adam işte o sesi dinliyor. Bizim içimizde bütün müyüz değil miyiz konusuyla ilgili hakikaten bizi dürten evet. bir ses var. Evet. Ve o sesi dinlemediğin zaman hayatın sanıyorum umduğun gibi gitmemeye başlıyor. Polat sana da olmuştur tahmin ediyorum. Ee, bir şey yaparsın, bir şey söylersin. Çonra eve gidersin, çekilirsin böyle içinde bir şey oturmamıştır, bir sıkıntı aynen, vardır. Aynen. Aslı sonra ne oldu diye bilmiyorum ya, kafam karışık yani. Şudur, budur. Ertesi sabah kalkarsın dersin ki ben gideceğim Necmeden özür dileyeceğim. Aynen. Ben yanlış yaptım. Mutlaka oluyor. Oluyor diye mutlaka oluyor. Şimdi. Yani. Yani, bu sıkıntının kaynağı işte zannederim o dediğin şey. Muhtemelen orada bir şey var hocam. Yani e, siz hele bir de o, o sürece alıştığınız zaman e, ya diyorsun ki olmadı ya bu işte bir şey oldu ve o olan benim o anda aldığım karar ya da yaptığım davranış e, bana kendimi kendim gibi hissettirmedi. Evet. En temel sorun da herhalde orada yani ben e, ne olmalıyım sorusunun cevabı benim içimde yok zaten öyle bir sorunun cevabını da aramıyorum işin doğrusu yani hayat bizi bir yerlere götürüyor bizim bir planımız var ve o sırada olanlara biz kafamızdaki bir takım şeyler doğrultusunda cevap veriyoruz şimdi bir şey yaşandı ben bu durumda ne yaparım diyorsun evet. her zaman da doğru karar veremiyorsunuz yani öyle bir durum da var o an size doğru gibi görünen şey birkaç saat sonra bakıyorsunuz yok ya yani evet. ben yanlış yapmışım evet. o bakımdan Polat bir anne baba için şu çok önemli çocuğun seçimler yapmasına izin ver çocukla sohbet içinde kal hı hı. ve çocuk yanlış kararlar verdiği zaman o sohbet içerisinde çocuk diyor ki iyi gelmedi bu diyor öyle mi neden üzüldüm diyor arkadaşım şöyle oldu böyle oldu diyor düşündüm diyor bir daha öyle yapmayacağım diyor. Tabii. Sen o zaman dersin ki bak biliyor musun şu kitap şu öykü bununla ilgili. Aha. Ve böylelikle Yaşamın içerisinden Deneyimlerle Yavaş yavaş Kendi özünü Kendi kişisel bütünlüğü içerisinde Bularak giden bir yolculuk Annen babam ne diyecek Başkası dövecek çok ayıp Bilmem ne hadisesi <gülüyor> değil Yani öyle muazzam bir program Var ki içimizde Sen eğer özgürce yaşarsan Dürüstçe yaşarsan, kendini gözlersen seni yola sokacak bir potansiyel var. Ve buna güvenmek çok önemli. Yani doğada doğal yaşantısı içerisinde güvenilmeyecek hiçbir şey yok hocam. Eğer kendi akışına, kendi yaşamına bakılırsa ve bırakılırsa, yani inek, inekten başka bir hayvan olmak için özel bir çaba sarf etmiyor. İneğin bildiği tek şey inek olmak ve inek oluyor. İnsanın da insan olmaktan başka seçeneği yok bence. Çok Yeter önemli. ki başka bir şey yapmasın. Evet, evet. Bu çok çok çok önemli. Gerçekten teşekkür ederim bu şekilde. Ee, yani o insanın insan olma gücüne güvendiğimiz andan itibaren bu çocuğu nasıl terbiye edelim'in cevabını buluyoruz. Aynen öyle. Bu çocuğu nasıl eğitim verelim'in cevabını buluyoruz. İş hayatını nasıl yönetelim, çalışanlarımıza ne diyelim konusunda... Cevabını buluyoruz. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet sohbetimiz kişisel bütünlük üstüne. Palatcığım. Hocam şimdi biz bu konuları konuştuğumuz zaman bazen ben şöyle bir duygu yaşıyorum... ...sadece kişisel bütünlük konusuyla değil, insana özel bu konulardan konuştuğumuzda... ...ya biz öyle bir adam, öyle bir kadın, öyle bir insan tanımlıyoruz ki... ...bir kere bu bir ermiş midir? Yani bütün bunları yapmak için bir ermek falan filan mı lazım? İkincisi de sanki ee, bunlar doğru anlaşılmazsa son derece sıkıcı, son derece renksiz böyle dümdüz giden bir insandan bahsediyormuşuz gibi geliyor. Ve bunun da kaygısını yaşıyorum yani ya sizin söylediğinizi yaparsak hiç rengi yok bu hayatın öyle de olmaz ki kardeşim ne olacak biraz da esneklik olur bilmem ne olur falan diye bir itiraz gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle madem bu kişisel bütünlük konusunu konuşuyoruz Evet. E, burada sanki böyle tek bir çizgi üzerinde her zaman aynı davranışı sergileyecek hep aynı tavrı ortaya koyacak bir insan algılanabilir diye düşünüyorum. Evet. E, böyle bir şeyden mi bahsediyorsunuz? Ee, yoksa bir takım esneklikler falan var mı? Yani hakikaten sıkıcı birbirinden bahsediyor olabiliriz burada biz. Şimdi ee, Polat biliyorsun bizim insan ilişkilerinde konuştuğumuz 3 tip var. Sen evet. bilincindeki kişi. Hı hı. Ben yokum sen varsın. Ne söylersen onu yaparım. Benim fikrimi sordun. Estağfurullah efendim benim fikrim olasın. Ne derseniz gayet mükemmeldir diyen bir tip. <gülüyor> e, gerçi böyle tipler bizim toplumda yok. Onu biliyorum ama Ha dedik yani olsa ne dersiniz etrafınıza baktığınız zaman. Şimdi öbürü de ben bilincinde olan. Her şeyin doğrusunu ben bilirim. Aha. Benim gibi düşüneceksin. Bana da bir şey yapma. Sor. Sor. Sana nasıl söyleyeceğini yaparım ben. Tamam mı? Böyle, Böyle... toplumlar da bunlardan da bizim toplumda. Yok yok. yok. Yani yok, hiçbir bir şekilde bizim toplumda <gülüyor> herhangi bir şekilde ilk gece gözünü korkutacaksın. Ashalde yuları takar falan diye insanlar yoktur bizde. Yok. Ondan sonra. Beni dinle lan. Beni dinle. Dedim gibi yap. Başına buyruk olma. O da ben bilincindeki kişi. <gülüyor> Bana benden izin almadan gülme. Çok sıkıyorsun. Bak Polat şimdi. Şimdi e, bir de biz bilinci dediğim e, ben varım benim olmam önemli. Sen varsa Ve yaşamın doğası itibariyle benim ben olabilmem için senin var olman lazım. Senin olarak var olman lazım. Benim doğan olabilmem için senin Polat olman lazım senin palat olabilmek için doğanın olması gerekiyor evet. ve biz bu itleşim içerisinde kendi varoluşumuzu keşfediyoruz biz bilince benim insan olabilmem için ağaçlarıyla kuşlarıyla böcekleriyle kurbağalarıyla bir doğanın olması lazım evet. o çerçeve içerisinde ben insanlığımı keşfediyorum şimdi kişisel bütünlükte aynı şekilde Hani derler ya bilmem tavşan neyi gibi ne kokar ne bulaşır. <gülüyor> bu sen bilincinin kişisel bütünlüğü. <gülüyor> yani e, kim gelirse haklısınız. Eyvallah. Evet. Evet. Biliyorsun Nasrettin Hoca dinlemiş dinlemiş haklısın demiş. Öbür... Öbürü de dinlemiş ona da haklısın demiş. <gülüyor> Birisi gelmiş demiş ya bu ona haklı diyorsun buna haklı diyorsun. İkisi bir de haklı olabilir mi? Ona sen de haklısın. <gülüyor> Şimdi bu sen bilincinin kişisel bütünlüğü. Efendim ben birincinin kişisel bütünlüğü şöyle bakar. Sürekli, sürekli yargılayıcıdır böyle. Gördün mü adam nasıl giymiyor? Belli belli bundan bir var Sürekli yargılar ve model benim abi. Bak evet. herkes benim gibi olursa, benim gibi düşünürse, benim gibi konuşursa, benim gibi inanırsa. Hiçbir sorun kalmaz. Barış gelir, Hiçbir anlayış sorun. gelir. Bu dünyada huzur bulunur. Bu kadar. Aynen. Herkes benim gibi olacak. Tamam. Benim gibi olmasa bitti bu iş. Tamam. Ve bunun kişisel bütünlüğü içerisinde çekilmez bir durum olur. Yani bu yani, adam hak eden dürüstlüğü. Bayağı sözü, tarihten efendim. bir adammış gibi bu değil mi? Böyle mesela Hitler de böyle düşünüyordu muhtemelen. Evet. Yani herkes benim gibi düşünürse, herkes benim gibi bakarsa, herkes bu hayatı benim gibi değerlendirirse hiçbir sorun olmaz diyor. Evet ve... Bütünlüğü yüksek birisiyim. Muhtemelen çok yüksek. Yani ben, görünüyor yaptığı davranışlarda bir tutarsızlık falan filan durumu yok. O fikirle böyle davranmak çok normal. Evet. Bununla dalay da etmiş Nasrettin Hoca. Ee, kaç yaşındasınız demişler, 46 demiş. O yıl sonra yine sormuşlar, 46 demiş. Birisi demiş ki, ya hocam, o yıl önce sordular demiş, 46 yaşına erkek adam sözünden dönmez demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Bu da çok güzel bir alay yaşamın evet. değişimini. Biz bilincinin kişisel bütünlüğü, bir kere adam kişisel bütünlüğünü kendi gözünde hesabını veren birisidir. Dışarıdan ya, denetleyen yok diyorsunuz yani değil mi? Yok. Ayrıca bilir ki bazı insanlar vardır o ortamda ve öyle esnek diyor ki, onun mutsuzluğu eğer oluşacaksa o kadar seviyordur ve ileride sağlıklı bir gelecek için söylemesi gereken şeyi şimdi söylemeyebilir. Eminim Kant buna itiraz edecek filozof Kant ee. ama filozof Doğan diyor ki <gülüyor> bu gelecek meselesi çok önemli o zaman susar. Çünkü o zamanki kafası ve gönlü içerisinde barışçıl bir gelecek için kendisini... Ben buna yaşamla dans diyorum, yaşamla sohbet diyorum. Bir esneklikten bahsediyorsunuz burada Kesinlikle. hocam. Yani e, bir takım temel değerlerin gereğini yerine getirmek için. Prensip sahibi olmaktan bahsetmiyorsunuz. Bu yanlış anlaşılsın istemediğimden altını çiziyorum. Evet. Siz evet. değer sahibi olmaktan bahsediyorsunuz. O değer insana değer vermekse, o değer başkalarının menfaatini düşünmek onların mutluluğunu önemsemekse A olayında vereceğim tepkiyle B olayında vereceğim tepki değişebilir diyorsun evet. bakarsın ağaca abi, yani öyle bir şey ki büyürken kayayı içine alır Aha. ondan sonra oradan büyümeye başlar yani enteresan bir şekilde onunla bir dans etmiştir evet. böyle bir tarafı vardır ama sağlıklı ulu çınar olmasına devam eder Şimdi işte yaşamın bu özelliği var. Hakikaten sürekli sohbet ve dans içinde olduğun zaman önemli olan senin için özü kaybetmemen, yaşamın anlamının kaybolmaması, mutluluğun kaybolmaması ve bu kişiyi hiçbir zaman biliyor musunuz? Ben dürüst bir insanım. Çok dürüst bir insanım. Şimdi hiç <gülüyor> yanlış söylemedim. Hiçkes hiç kalmadım. Şöyle bu hiç nasihat etmez. <gülüyor> Böyle güler sakin de. İhtiyacı yoktur ki. Katiyen kimseye dürüstlük gösterisinde bulunmaya ihtiyacı yoktur. Ve işte benim kişisel bütünlükten bahsettiğim bu. Peki es hocam, e, bugün bizi izlemiş olanlara, yani bu konu önemli bir konu. Ben de bunun üstüne düşünmeye başlayayım. Nelere dikkat etsem diyenlere önereceğiniz bir şeyler olur mu bu konuyla ilgili? Olmaz olur mu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> benim... En çok üzerinde durduğum şey. Önce bunun yaşamınızın en önemli konularından birisi olduğunun farkında olmak lazım. Peki ne yapayım? Önerim şu. Bir kayıt tutmaya başlayayım. Aha. Nedir bu kayıt? Şu soruyu sorun. Günün sonunda yatmadan önce 30 saniye fazla diye. Bugün ben kendim olarak yaşamında ne kadar vardım? Aha. Sıfırla yüz arasında. Ben bunu sınıfta öğrencilere sordum. İlkokul birden lise son sınıfa kadar. Üniversitede sordu. Nedir diye kimse sormuyor. Hiç sormuyor falan Herkes anlıyor diyordu. Herkes anlıyor. Hatta ben sıfır 10 arasında sormuştum. Dedim ufak kağıt paçalardı dedim. İsim, soyadı, cinsiyet hiçbir şey yazmayın. Sadece sıfır 10 arasında ben bu okulda anladım. ne kadar varım sorusuna cevap verin dedim. Ev kaldırdı öğrenci. Efendim küsurlu verebilir miyiz dedi. Allah Allah. <gülüyor> Baktım 5.8 yazıyor. 6.2 yazıyor. Sonradan yüz üzerinden verdirmeye başladım. Rahat rahatladınız. Yani şak diye yazıyor. Ve haftanın ortalamasını alın. Ayın ortalamasını alın. Yılın ortalamasını alır. Ben bu yıl hayatımda ne kadar vardım. Üzerinde düşünün. Sizin kendiniz olmanızı engelleyen şeylerin farkına varmaya başlarsınız. Evet. Ve... Hayatınızın en önemli verisini elde etmiş olursunuz. Bazen karşıdaki kişi sizin kişisel bütünlüğünüze müthiş imkanlar hazırlamıştır. Kendi korkaklığınızdan dolayı kendinizi var edememişsinizdir. Sen mutlu olursan ben mutlu olurum. O diyor, diyor ki ama sen mutlu olursan ben mutlu olurum. İkisi de mutlu olamıyor. Kendilerini ifade edemiyorlar. O bakımdan bunun önemli olduğunu ve içimizdeki duyguları onore etmeyi, ...karkına varalım. Bu bir yolculuk. Değerli izleyenler, insan insana sohbet... ...bu yolculuğa saygılı. Polat Doğru'yla beraber... ...önemli olan bazı kavramlarda... ...öyle bir sohbet oluşturmak istiyoruz ki... ...sizin aklınız, gönlünüz zenginleşsin... ...daha zengin, aydınlık bir geleceğin... ...insanı olarak... ...hayata merhaba deyin Polat'cığım... Çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Zevkli. Yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Altyazı